Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashhabihi ve etbahihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, muhteşem ahlak derslerimizin üst başlığı, konumuzun üst başlığı da evlilik ahlakı ve biz de bu çerçeveden bazı hakikatleri Efendimiz Aleyhisselatü vesselamın o kutlu siretinin siyerinin o kutlu sözlerinin çerçevesinde anlamaya çalışıyoruz sünnet dediğimiz peygamber yolu müslümanca düşünme ve müslümanca yaşamadır belki bugünün dünyasında bizlerin Müslümanca yaşaması noktasındaki engellerin önünde de düşünce boyutuyla ilk önce Müslümanca düşünmemekten kaynaklanıyor. İşte hal böyle olunca biz ara ara tekrardan dönüp zihin dünyalarımızı da, akıllarımızı da, kalplerimizi de, yüreklerimizi de Müslüman düşünmeye zorlamalıyız sünnet, sünnet perspektifinde. Ve inşallah onu sağlayabilirsek hayatlarımıza da oradan izler taşıma adına kapılar zorlamaya, kapılar açmaya ait bir şeyleri de ortaya koymaya çalışacağız. Rabbim en başta bana bunu nasip etsin. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın o kutlu rehberiyetini hakkınca anlayıp, hakkınca kavrayıp Hakkınca da sizlere aktarabilmeyi bana kolaylaştırsın ve hepimize inşallah öğrendiğimiz hakikatler çerçevesinde yaşama adına, gayret etme adına, yaşama ve yaşatma adına inşallah gayretlerimizi ziyadeleştirsin. Düğün meselesini konuştuk, bugün ben bıraktığım yerden alacağım inşallah. Çünkü bir de bir savaş meselesini konuşacağız. O savaş meselesi biraz daha farklı. Ne söylenir, nelere dikkat çekilir o konuda. Epey ben de zorlandım bu hafta. Gelinleri mi memnun etsek, kaynanaları mı memnun etsek diye zihnimde götürdüm getirdim. Sonra dedim ki Allah'ı memnun edeceğiz. İnsanları memnun etme gibi bir derdimiz yok. Allah memnun olsun, hakkın hatırı ali olsun ve hiçbir hatırada feda edilmesin. Varsın bu manada beşer farklı şeyler düşünsün. O da onların bileceği iş. Biz hakikate yakışır bir biçimde anlayıp anlama adına gayret verelim inşallah. Ensar'ın Hazreti Fatma'nın düğünü için söylediği sözden sözü başlatmak istiyorum. Geçen derste aslında biraz değindik ama tam detaylarına girmedik. Bir yönüyle geçen dersin ilkelerine ait de bir nebevi örnek olacak. Peygamber dünyasından biraz sonra aktaracağım tablo bir örnek olacak. Ne demişti Ensar'ın hanımları? Vallahi biz Fatıma'nın düğününden daha güzel bir düğün görmedik. Neden? Riya yok, gösteriş yok, imkanlar çerçevesinde Allah'ı memnun etme adına bir gayret var. İhlas en üst düzeyde iki insanın gayretiyle ortaya çıkan bir aile ve bu aileye şehadet eden bir Müslüman topluluğu bir Medine zemini. Sallallahu aleyhi ve sellem 480 dirheme Hazreti Ali zırhını satıp parayı efendimize getirdiği zaman 450 dirhemi almıştı içinden Ali'nin mihir miktarı olarak bu Fatma'nın hakkı demiş, kalan otuz dirhemi de ona geri vermişti. Git bununla da düğün, ev artık ne yapılacaksa onu yap demişti. Hazreti Ali o günlerde Medine'nin içlerinden bir ev tutuyor. Yani Hazreti Fatıma ilk günlerde Efendimiz ve vesselamın hücrelerinin yanında değildir evi, o sonraki süreçtir. Hazreti Ali o elindeki miktarla bir ev kiralıyor. O kirayı kira ödedikten sonra kalan miktarla da biraz bir şeyler alıyor. Düğün hazırlığına başlıyor. Medine İslam toplumundan şöyle bir hakikat de, şöyle bir güzellik de öğrendik. Mümin adam iffetli adamdır. İffet sadece namusla alakalı bir kavram değil. Onu da söylemiştik geçmiş derslerde. Yani hem Allah'ın sınırlarına hem de beşerin hukukuna riayet edene eden adama iffetli adam denir. El açıp istemez, kimseye boyun eğmez. Müminin bir mürüvveti vardır, onu korur. Hazreti Ali de bunun zirvesinde bir insandır zaten. İhtiyaç halindedir ama hiç kimseye hiç kimseden bir şey istemez. Düğünü olmasına rağmen o gün Medine toplumu da şunu biliyor, ihtiyaç halinde istemeyen adama zaten verilir. Onun için Sa'd bir Muaz vefatıyla arşı titreten o büyük insan Ali'nin velimesi benden demiştir. Hiç Ali kendisinden bir şey istememesine rağmen bir koç kestirmiş, hemen düğün yemeği için hazırlıklar başlamış. Erkekler Ali'nin etrafında o gün Ali için neye ihtiyaç varsa onu karşılama, onu yerine getirme adına gayret içerisine girmişlerdir. Hanımlar da Fatma anamızın etrafında, onlar da pervane olmuşlardır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de ara ara Ümmü Eymen annemizin yanına gidiyor. Ümmü Eymen annemiz biliyorsunuz peygamberin dünyasında çok farklı bir yeri vardır. Annemden sonra annem dediği iki kadından biridir ara ara Ümmü Eymen annemizden işler nasıl gidiyor diye rapor alırcasına oraya girip bilgiler alıyor. İşler çok güzel gidiyor ama efendimizde tatlı bir heyecan ve alttan alta da bir hüzün var. Hatice'siz bir şekliyle Fatıma'yı yolcu edeceğinden dolayı düğün günü bütün hazırlıklar bitmiş, artık velime takdim edilmiş. Damatla gelin Yeni evlerine gidecekler. O anda Allah Resulü aleyhissalatü vesselam içeriye girmiş. Ümmü Eymen anamıza sözü şu olmuş. Ey Ümmü Eymen gelini ve damadı eve götürdükten sonra insanlar dağılınca bekleyin beni ben geleceğim demiştir. İnsanlar dağılmışlar. Olayın bazı ayrıntıları anlatılır bizim çeşitli tarih ve hadis kitaplarımızda. Ondan sonra sallallahu aleyhi ve sellem ilerleyen bir vakit, vakitte o eve girmiş. O andan itibaren Ümmü anamız anlatıyor. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem içeriye girdi. Gelip orada bir yerde oturdu. Oturur oturmaz da dedi ki Fatıma gelsin. Kızı geldi kızını ayakta karşıladı. Her zaman yaptığı gibi ellerini avuçlarının içine aldı. Öptü kokladı ve sağına oturtturdu. Sonra Ümmü Eymen anamıza dedi ki kardeşim nerede? Ümmü Eymen annemiz biliyor kimi kastettiğini ama bir şey soracak orada. Kim ya Allah kardeşin? Ali diyecek kim olacak? Ya Allah hem kardeşim diyorsun hem de kızını veriyorsun. Böyle bir şey var mı diyecek. Arkasından sallallahu aleyhi ve sellem sözünü şöyle tamamlayacak. O benim hem dünyada. Hem ahirette kardeşimdir ve öyle kalacaktır. Hazreti Ali'nin değerini ve kıymetini bir kez daha sallallahu aleyhi ve sellem orada beyan edecek. Hazreti Ali de gelecek, Ali de soluna oturtacak. Sonra bir kap isteyecek sallallahu aleyhi ve sellem içinde su olan. Bir kap gelecek. Efendimiz ayağa kalkacak. Ümmü Emen anamız bize rivayet ediyor. Ne okudu bilmiyorum ama elini daldırdı kabın içerisine. Kalktı ayağa şöyle biraz sıçrattı Ali'nin ve Fatma'nın sırtına. Sonra omuzlarından aşağıya sonra göğüslerinin üzerine sıçrattı. Ve sonra da geçen dersin son duasını orada yaptı. Allahu lekuma ve bârekâ aleykuma ve cem'a kuma fil hayr. Allah sizin ikinizin arasını bereketlendirsin, hayırla birleştirsin ve bereketini üzerinde daim etsin diye dua etti. Sonra Felak ve Nas sürelerini okudu sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra şeytandan sığınmalarına ait onlara bazı tavsiyelerde bulunduktan sonra evden çıktı. Abdullah İbni Abbas o zifaf gecesinde şeytandan Allah'a sığıma adına Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yaptığı duayı da bize naklederek o konuda da boşluk bırakmadan gerekli şeyi söylemiştir. Çeyizi nedir Fatma'nın söylemek bize bugün bugünün dünyasında nasıl bir fayda verir bilmem ama çok da bizim algılayacağımız anlayacağımız bir şey değil. O gün o zeminde Hazreti Peygamber'in kızı olarak evlenen Fatma'nın çeyizi bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar eşyadan oluşuyor. İbni Sad o listeyi veriyor ben de okumak istiyorum oradan da bir yere getireceğim sözü. Üç tane minder, saçaklı bir halı, hurma lifiyle doldurulmuş bir yastık, iki el değirmeni, bir sutulumu, topraktan yapılmış bir su testisi, meşinden yapılmış bir su bardağı, bir elek, havlu, yatak için bir koçpostu, Yemen işlemeli bir kilim, Yemen işlemeli bir elbise ve kadife bir örtü. Hepsi bu kadar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kızının evi, bizim bir odamız bile bu sayılanların kat kat fazlasıyken bir evin eşyaları ve bir gelinin çeyizleri kaynaklarımızda böyle sayılıyor. Halimiz zaten ortada kimse bu konuda farklı bir şey söyleyemez. Böyle rivayetleri okurken anlarken de evet züht adına bir mesaj vardır ama gidip evdeki eşyaları atma gibi de bir mesaj yoktur. Buradan şöyle bir mesaj vardır aslında iki temel ders çıkarmak durumundayız burada. Hazreti Fatma'nın evi böyleyken ey Müslüman sen evine bak ve israfları hiç değilse önüne. İkincisi de şunu bil ki mutluluk, saadet eşyada, mobilyada değildir. Eğer saadeti sen orada ararsan yanlış ararsın. Hiç değilse bu mesajı alabilsek Allah alanlardan etsin inşallah bizleri. Hazreti Fatma çağlar ötesine bu mesajı kendi haliyle bu şekliyle verir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam o güzel haneyi bu halde bıraktıktan sonra o gün Medine'de var olan adet bugün bizlerde de var bir hafta kadar falan damatla gelin evde yalnız kalır. Pek fazla kimse rahatsız etmez damat da dışarıya çıkmaz hani derler ya bal ayı bal ayı Medine'de de var. Şehrul Asel artık ondan sonra o bal ayı bal ayı olarak kalır mı yoksa başlar tuzdan bibere doğru yürür mü? O ayrı bir mesele ama o günlerde böyle bir gelenek Medine'de de var. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da dört gün boyunca o haneye uğramaz. Dört gün sonrasında gelir kızının ve Fatma, kızı Fatma'nın ve Ali'nin ahvalini sorar onlardan haberdar olur. Ondan sonra bir hakikate dikkatlerimizi çeker Enes bin Malik. O hakikatin ne olduğunu söyleyeceğim ama o sözüm anlaşılsın diye size bir söz daha söylemek durumundayım. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin dünyasına namaz nübüvvet ile beraber girmiştir. Bunu defaatle benden duydunuz siz de benden daha iyi biliyorsunuz. Namaz dediğimiz hakikat imandan sonra müminin hayatına giren temel bir ibadettir. Namaz bu manada imanın ikiz kardeşidir. Efendimiz pazartesi günü nübüvvetle tanıştı. Salı gününden itibaren namaz vardı hayatında. İlk günden şimdi size söyleyeceğim yani hicretin ikinci yılına kadar ve vesselam efendimizin kendi ev halkına namazı anlattığına ve namazı teşvik ettiğine dair hiçbir rivayet yok elimizde. Nübüvvet o eve geldiği zaman o evde Zeynep validemiz teyzesinin oğlu Ebul As ile evli evin dışındaydı. O günlerde Rukiye'de, Ümmü Gülsüm'de, Fatıma'da evdeydi ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam anlatmadan yaşayarak, temsil ederek onlara bir namaz talimi yaptırdı. Bu konuyu defaatle konuştuğumuz için fazla ayrıntısına girmiyorum. Ancak Enes bin Malik'in şimdi Hazreti Fatıma'nın düğününün arkasından dikkatlerimizi çektiği bir husus var ki, o husus üzerinde durmaya değer bir konu olarak karşımızda duruyor. Ne diyor biliyor musunuz Enes bin Malik? Düğünün arkasından altı ay boyunca sallallahu aleyhi ve sellem her sabah namazı Ali'nin ve Fatma'nın evine gitti. Ey Muhammed'in ev halkı ey Muhammed'in ehli beyti kalkın namaz vaktidir dedi onlara namaza uyandırdı. Öylece Mescid-i Nebevi'ye geldi. Hanesi Mescid-i Nebevi'nin bitişiğinde kızı Fatma Medine'nin içlerinde oturuyor. Efendimiz kalkıyor hanesinden oraya doğru gidiyor. Evin, orta, evin önünde duruyor. Hane halkını namaza çağırıyor. Sonra tekrardan dönüp Mescid-i Nebevi'ye geliyor. Bizim değerler sistemimizi alt üst eden bir şey bu. Bilmiyorum anlayabiliyor muyuz meselenin ehemmiyetini? Biz kız babası olarak... Oğlan babası olarak evlendip iş bitti ama sallallahu aleyhi ve selleme göre evlenince iş başlıyor. Ve düğünün arkasından altı ay boyunca Fatma'yı Ali'yi namaza çağırıyor. Kalkmazlar mı? Velayet evi o ev kalkmazlar mı namaza? Ama onların üzerinden bir hakikati bize beyan ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Nedir o hakikat? Evliliğin ilk ayları zordur. İlk günleri daha zordur. O günlerde namazla irtibat biraz zayıflayabilir. İşte o günlerde kavi tutmak gerekir ki o irtibatı hayatın tamamına yayılsın ve o günlerden itibaren şeytan o eve girmesin. Çünkü şeytan çileden çıkmış zaten sen bir ev kurmuşsun bir aile kurmuşsun bir aileyi orada sen İslam adına bina etmişsin. Şeytan onu kurmamak için, kurdurmamak için elinden gelen her şeyi yapmış. Sana nikahsız yaşamayı telkin etmiş. Başına iş aşma demiş, hayatını yaşa demiş. Şunu demiş, bunu demiş. Sen bunların hiçbirini takmamışsın. Ben cebbar olan Allah'tan korkarım demişsin. Nikahlı yaşayacağım demişsin. Nikahtır emredilen demişsin. Ancak öyle olur demişsin ve bunu yapmışsın. Sonra gelmiş şeytan o anda düğün günü senin yakana yapışmış bir günden ne çıkar demiş hiç bugün hayatını geçir demiş sana bir şeyler telkin etmeye çalışmış sen ona rağmen o günde şeytana la demişsin hayır demişsin ne demişse telkin adına kapıları kapatmışsın düğün günü de umduğunu bulamamış şeytan ondan sonra pes etmemiş şeytan çünkü o insanın büyük düşmanı Kur'an öyle söylüyor düşmanlığı devam edecek sonuna kadar da ben erdim bittim artık şeytan bana musallat olmaz böyle bir şey yok sonuna kadar son ölüm döşeğinde bile gelip sana musallat olacak o an bile ayağını kaydırma adına imkanları zorlayacak önden gelecek açıkça şeytan olduğunu söyleyerek açıkça seni harama çağıracak arkadan gelecek sinsi bir düşman gibi sağdan gelecek bazen seni kabartacak sen ne adamsın senin gibi adam yok diyecek sen öyle büyük bir adamsın ki eşin emsalin yok deyip senin koltuğunu kabartacak bazen soldan gelecek sana farklı şeyler söyleyecek diyecek ki senden adam çıkmaz öyle günahlar işledin ki Allah seni affetmez deyip seni ümitsizliğe sevk edecek ne yapacaksa yapacak bir boşluk bulmaya çalışacak. Ama sen o boşlukları iradenin hakkını ödeyerek vermemeye ve kapatmaya çalışacaksın. Onunla savaşın sonuna kadar devam edecek. İşte sallallahu aleyhi ve sellem ilk günlerde ilk aylarda namaz hassasiyeti bundan. Neden damat zifaf gecesi Meseleyi de namazla yürütür anlıyorsunuz değil mi? O bir müstahap. Yapılmasa bir mahsur yok ama yapılsa inşallah sevaba mazhar olabilecek bir şeydir. Çünkü sallallahu aleyhi ve sellemin bazı tavsiyelerinin üzerinden sahabe yapmıştır. Birbirlerine de yapılmasını tavsiye etmiştir. O manada birkaç tane örnek vermek istiyorum size. Mesela biraz daha bizim dünyamıza sahabenin rehberliğinde taşınsın diye diye. Niye namazla başlamış, namazla devam etmiş? Siz buranın üzerinden de alın mesajları. Bakın aziz kardeşlerim Ebu Useyd radıyallahu anh'ın azatlı kölesi bize naklediyor Ebu Sa'yd. Ebu Useyd Bedir ashabından, hazreç kabilesinden yani ensardan, Bugün Bedir gazvesine dair de çok güzel rivayetler aktarır bize. Hatta şöyle bir özelliğini söylerler kitaplarımız bize. Gözlerini şöyle kapatır Bedri anlatırken vallahi şimdi saf saf meleklerin Bedir günü o tepelere indiğine şahit oluyorum. O anları hatırlıyorum diyerek de o anları söyler sonra Bedri öyle anlatır. O zatın azatlı kölesi Ebu Said kendi düğününü anlatıyor bize. Ben diyor köleyken evlendim. Evlendiğim zaman da düğün için o gün hayatta olan Allah Resulü'nün sahabilerinden bazılarını davet ettim. Kim onlar? Abdullah İbni Mesud onlardan bir tanesi. Huzeyfetül Yemani onlardan bir tanesi. Hazreti Ebuzer onlardan bir tanesi. Sahabe bir kölenin düğününde. Bilmem buradan bir şeyler alıyor musunuz? Geçen ders ısrarla bir şeye dikkatinizi çektim. Bir daha altını çizerek söylüyorum. Sahabe bir kölenin düğününde. Diyor ki sevindim. Allah Resulü'nün ashabı gelmiş düğünüme. Elimden geldiğince onlara ikramda bulundum. Sonra namaz vakti geldi. Namaz için ayağa kalktık. Hazreti Ebuzer öne geçti. Bize namaz kıldıracak. İsim yok orada ama ben öyle tahmin ediyorum. Ya da onlardan bir tanesi Abdullah İbni Mesud dedi ki: "Ey Ebazer, geç arkaya. Geç. Bugün namaz kıldırma hakkı evinde olduğumuz zata aittir. O zat kim? Evin sahibi damat. Oradan da aslında Allah Resulü'nden evliliğin nikahın önemini kavramış bir insanın bir damat olarak öne geçirerek onun arkasında namaz kılmanın ibadet olan evliliğin yerine getirilme noktasındaki hassasiyetine bir vurgu olarak anlamak durumundayız. Ben geçtim diyor ısrar edince onlara namaz kıldırdım sonra diyor biraz daha oturdular ondan sonra dönüp bana dediler ki Gelin içeriye girdiğinde iki rekat namaz kıl ey Ebu Said. Namazı kıldıktan sonra sana ve namazı kıldıktan sonra ellerini aç ve dua et. Allah'tan evliliğinin hayrını iste. Şerrinden ona sığın. Duadan sonra nasıl hareket edersen et diyor. Orada da söylüyor işte Abdullah İbni Mesud. İşin sünnete muafık olan yönünü. Buna benzer bir rivayeti Şakik İbni Seleme bize naklediyor. Orada da yine için içerisinde olan isimlerden birisidir. Abdullah İbni Mesud. Diyor ki Şakik İbni Seleme Ebu Harz isimli bir zat geldi. Abdullah İbni Seleme'ye ve şunu söyledi. Dedi ki bir kadınla nişanlandım ama ey Abdullah İbni Mesud herhalde kadın beni sevmiyor. Ben o düğün gecesi onun yanına gittiğim zaman korkuyorum ki evliliğimize aykırı bir şey olsun. Yani kadın istemiyorum diye sözünü söylesin. O anda Abdullah İbni Mesud dedi ki sevgi Allah'tandır. Nefret ise Allah'ın size helal kıldığını haram göstermek isteyen şeytandandır. Bunun için hanımın sana geldiğinde ona buraya dikkat edin sana uyarak namaz kılmasını söyle yani sen imam ol o da sana cemaat olsun sana uyarak namaz kılmasını söyle namazdan sonra da ellerini aç ve şöyle dua et ey yüce Allah'ım beni ehlime ehlimi de bana bereketli kıl ve bizi birbirimize sevdir hayırlı olduğu sürece bizi bir arada tut Ayrılmak her iki taraf içinde daha hayırlı olduğu zaman da bizi birbirimizden ayır. Bakın neler söylüyorlar yolumuzun rehberi olan sahabe efendilerimiz. Bir rivayet daha aktarayım buna benzer orada da yine vurgu cemaatle namazadır. Selman-ı Farisi'nin düğünü bu aktaracağım rivayet. Selman-ı Farisi'nin düğünü bu. Abdülmelik rivayet. İbni Cüreyre bize naklediyor. Abdülmelik Diyor İbni Selma'ya bir hanımla bize evlenmişti. Diyor ki Selman evlendiği bir zaman bir hanımına ki, evlendiği Aleyhisselatü Aleyhisselatü da hanımına dedi ki Allah Resulü Aleyhisselam dedi ki bir gün Allah bana şöyle tavsiyede bulunmuştu. Bir gün Ey Selman, bana şöyle bulunmuştu. Allah Resulü Aleyhisselam tavsiye Allah takdir Selman, eder de evlenecek olursan Allah Teala takdir eder de ev yapacak olursan ilk işiniz Allah'a yapacak etmek ilk olsun. işiniz bu Allah konuda ne dersin et hanım diyor ki bu emrin ne başımın üstünde diyor, diyor. Ki, ve hemen beraberce namaz diyor. kılıyorlar ve beraberce, beraberce dua ediyorlar ve ondan sonra beraberce dua başlıyor. ediyorlar. İşte, bu rivayetlerin, i̇şte bu rivayetlerin hepsi söylüyor. o ilk güne ve ilk ana rivayet bir şeyler söylüyor. Bu konuda bize çok şey söylenir. söylenir. Bu belki konuda belki farklı farklı çok, şey şeylere, de çok şey farklı, şeylere, şeylere de girilebilir ama birçok şey bir bildiğiniz için ben ağırlı meselemizden bir tanesine sözü getirmek için uzatmayacağım bu bahsi. Sadece bir iki cümleyle bir noktaya, noktaya dikkatlerinizi çekeyim. Sadece bir iki cümleyle Üzülerek bir söyleyelim ki bazı çekeyim. yerlerde Anadolu'nun bazı yerlerinde bazı mühitlerde bu konuda sünnet sünnete muhalif bazı şeyler duyuyoruz. Bu duyduğumuz şeylerin hepsini geçen ders İfşa başlığının altında değerlendirmenizi size tavsiye ederim. Neydi oradaki o şey hiçbir şey ifşa edilmeyecek. Karı ile koca arasındaki sır düğün gecesi dahil hepsi onların arasında sır olarak kalacak. Ve bu ifşa bir haram olduğunun bilincinde olarak hareket edilecek. Ancak sünnete muafık adım böyle atılır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sahabeye öğrettiği budur. Bizim de sahabeden öğrendiğimiz budur. O ilk geceye ait örneklerden bir örnek vermek gerekirse sahabenin dünyasında. Haris bin Hassan'ı verebiliriz. Hani dedik ya düğün gecesi başlayıp bir hafta boyunca evden çıkmama gibi bir adet var Medine'de. Ama o Medineli delikanlı 17-18 yaşında hicretin ilk günlerinde Allah nasip etmiş evlenmiş o gece sabahleyin Mescid-i Nebevide'dir ve ilk saflardadır. de bu adeti bildikleri için biraz takılırlar Haris bin Hasan'a. Ne o derler Haris gelinin beğenmedin ne işin var ilk gün Mescid-i Nebevide ve ilk saflarda? Şu sözü söyleyecektir o büyük insan. Beni peygamberin mescidinden ve bir sabah namazından alıkoyacak olan Düğüne de geline de lanet olsun. Ben böyle bir şeyi ona mı feda edeceğim diyerek Allah Resulünden öğrendiği o terbiyenin bir gereğini yerine öyle ortaya koyuyor. Bütün bunlar o günlerde olması gereken hukuka ait ve gözetilmesi gereken meselelere ait bize mesajlar veriyor. Peki... Bir haftadan sonra, bir haftamı dört günü bilemiyoruz. Hazreti Ali ile Hazreti Fatma'nın evlerinde üçüncü bir şahıs daha var mı? Bizim bildiğimiz, evet var. Kim o? Ali'nin anası Fatma binti Esed. Yani Hazreti Fatma dememiş mi ben senin annenle oturmam, bana ayrı bir ev açacaksın, ancak öyle evlenirim böyle bir şey dememiş. İki yıl boyunca da beraber kaldıklarını biliyoruz. O iki yıllık beraberlikte de birbirlerinden ne kadar memnun kaldıklarını biliyoruz. Ve Fatma binti Esed vefat edince Hicri 4'te ağlayanlardan hem de ciddi bir biçimde ağlayanlardan bir tanesinin de gelini olarak Hazreti Fatma olduğunu biliyoruz. Bunlar da bize bir şeyler söyler. Buradan da alacaklarınızı umuyorum neler alacağımıza dair. Evliliğin ilk aylarına ait Söylenecek sözler bu kadar değil ama ben bu kadarla iktifa edeyim. İkinci bahsimize gelelim aziz kardeşlerim. Ben o bahsin başlığını gelin kaynana savaşları diye koydum. Ama aslında başka şeyler de söylenir o konuda. Sadece evlilikle beraber kurulan bağ gelin ile kaynana kayınvalide arasında değil. Sadece sıkıntılar da ikisi arasında değildir. Evlilik dediğimiz müessese... İki aile arasında kurulan bir müessesedir. Evet, aktörler gelin ile damattır ama bir erkek tarafı var, bir kadın tarafı var. Bu iki tarafın yakınlık derecelerine göre de o hısımlıkla beraber başlayan yeni bir hukuk var. O hukukta başından sonuna kadar belli bir zemin üzerinden gitmesine dair tavsiyeler ve bu konuda rehberiyetler var. Zaten anlamaya çalışacağımızda biraz o Peki nedir ki biz bir türlü anlayamıyoruz bu meseleyi? Bir hanım olarak aldığımız hanımlar evlerimize gelince ailelerimizle sıkıntılar yaşıyor ve bu sıkıntılar öyle bir noktaya geliyor ki bugün bazı evliliklerin çatlamasının sebebi oluyor. Acaba ortada bizim anlamadığımız anlayamadığımız bir şey mi var? Yoksa işin tabiatı mı bu? Eğer tabiatı buysa böyle kabul edelim ve artık başka şeyleri zorlamayalım. Ama tabiatı bu değil de başka bir şeyse ve biz bazı şeyleri ihmal ediyorsak burada oturup bazı şeyleri biraz konuşalım. Aziz kardeşlerim şöyle bir genelleme yapmak doğru değil. Kaynanaların hepsi zaten zavallıdır. Yaşlıdır da gelmiş oturuyor evde. O zavallılara karşı bizim hep iyilik yapmamız, güzellik yapmamız, güzellikler ortaya koymamız gerekir. Her zaman içinde kaynanalar haklıdır, gelinler haksızdır. Böyle bir genelleme doğru değil. Meseleye tersinden baksanız gelin mazlumdur, yeni gelmiş zaten 20-25 yaşında bir genç kızdır, zavallının birisidir, her zaman içinde böyle olacaktır diye bir genelleme de söz konusu değil. Bazen kaynana tarafı Farklı bir tavır sergiler ve zalim olma vasfını kazanır bazen gelin kazanabilir. Bunda şu iyidir de şu kötüdür gibi bir genelleme yapmak doğru değil. Ama burada eğer biz gerçekten Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bazı sözlerinden uygulamalarından sahabeye tavsiyelerinden yola çıkarak Belli bir ilkeler çerçevesinde bu ilişkiyi sürdürmeye çalışsak üç tane temel kavramın hem gelin tarafı için hem kaynana tarafı için olmazsa olmaz vasıf olarak karşımıza çıktığını görürüz. Nedir o üç temel vasıf? Merhamet, müsamaha ve muhabbet. İki tarafta da bu olsa iş çözülecek. Çünkü merhamet dediğimiz şey anne de olması gereken bir şeydir. Annelerde olduğu zaman da evlattan gelecek şeylere karşı müsamaha ortaya çıkacaktır. Muhabbet zaten azık olarak temele taşınacaktır ve böyle bir düzlemden hareket edince de birçok sıkıntı zaten ya ortaya çıkmayacaktır ya da çıktığı zaman onarılacaktır. Evet işin başında şunu söyleyelim toz pembe bir hayat telakki etmek ya da böyle bir hayal kurmanın bizi getireceği Boş bir hayal olduğu da muhakkaktır. İnsanın olduğu yerde sorun olur. İnsan kendi öz annesiyle babasıyla da sorun yaşıyor. Hiç tanımadığı alışık olmadığı bir evde bir kültürde olması da bazı sorunları ortaya çıkaracaktır. Ama eğer temelde bu üç tane temel kavram olursa ve iki taraf da bunu koruma adına gayret içerisinde olursa Allah'ın izniyle bazı şeyler sağlıklı bir hale gelecektir. Şimdi sallallahu aleyhi ve sellem konumun ne olursa olsun ister baba ol ister evlat ol ister kayınvalide ol ister kayınbaba ol ister gelin ol ister damat ol daha da açalım hayatın diğer katmanlarını ve diğer alanları da dahil edelim ister amir ol ister memur ol ister işçi ol ister işveren ol ne olursan ol sana çok temel bir şey söyledi ne dedi biliyor musunuz? Kendisi için istediğini mümin kardeşi için istemedikçe kamil manada iman etmiş olamaz. Peki biz bu hadisi nasıl anlıyoruz? Biz bu hadisi şöyle anlıyoruz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mümin kardeşin için istediydi kendin için. E ne isteyeceğiz? Elbette ki dünya coğrafyalarında zulüm altında olan Müslümanlar var. O Müslümanların derdiyle dertlendiğimizi millete gösterme adına Facebook'ta, Twitter'da onların mazlumiyetini anlatan tablolar, sözler paylaşacağız. Bunu yapmakla da sorumluluğumuzu yerine getirdiğimizi zannederek rahat etme adına kendimizi ikna edeceğiz. Biz genelde kardeşlik hukukuna ait Kur'an'ın ya da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği sözleri, kendi dışımızdaki insanlarla anlamaya çalışıyoruz. İşimize öyle geliyor farkındayız bilmiyorum değiliz ama bu bize biraz daha kolay geliyor. Kardeşlik mi? E tabi dünya coğrafyalarındaki Müslümanlarla kardeş olacağız. Ne yapacaksın peki onlar için? Onu söylemek sana bir sorumluluk getirmiyor. Onu söylediğin zaman kendini rahatlatacaksın iş bitecek. Peki öyle mi? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Kendin için ne istiyorsan kardeşin için iste dediği zaman sen bir öğrenci evinde kalıyorsun. Aynı mekanı paylaşıyorsun. Sana söylüyor sana sen bir evde yaşıyorsun. Aynı evde o alanı paylaştığın baba var, anne var, kardeş var, gelin var, kaynana var, şu var, bu var. O söz sana söyleniyor. Yani orada kardeşlik meselesi. İkinci bir bağ kurulunca iptal olmadı. Yani gelin ile kaynana bir bağ kurdular diye zeminde var olan İslam kardeşliği bo koptu mu? Dağıldı mı? Hayır. Baba ya da oğul bir bağ kurdular diye zeminde olan kardeşlik, İslam kardeşliği, mümin kardeşliği koptu mu? Hayır. Biz bunu böyle anlamadıktan sonra bu sözleri hayatımızda taşıma adına gerçek manada bir şeyler ortaya koyamayacağız. Öyleyse... Sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Ne istiyorsan kendin için kardeşin içinde iste. Sen kayınbabasın değil mi? Kızın da var senin. Kızına ne istiyorsan gelinine de aynı şeyi iste. Sen kayınvalidesin değil mi? Senin kızın da var. Kızına ne istiyorsan gelinine de aynı şeyi iste. İste ki samimiyetin ortaya çıksın. İste ki melekler o manada bir şeyler yazarken senin konuştuklarına gülmesinler. Senin samimiyetsiz olduğunu söylemesinler. Ama sen kayınvalidesin söz konusu kızın olunca kızının bir eli yağda bir eli balda olsun istiyorsun. Zavallı damat ne yapıyorsa hoşnut olmuyorsun. Ama kızın için farklı farklı şeyleri isteyip duruyorsun. O gelin için niye aynı şeyleri istemiyorsun? O da senin kızın değil mi? Söze geldiği zaman kız diye konuşuyorsun. Ama uygulamaya gelince hayatın içerisinde neden aynı şeyleri yapmıyorsun? Derdimizin nereden kaynaklandığını anlıyorsunuz değil mi? Sıkıntılarımız çok. Benden daha fazla bir şeyler bildiğinizi de biliyorum. Onun için sözü fazla da uzatmak istemiyorum. Size aktarmak istediğim sünnet perspektivinden... Allah Resulü'nün mübarek ellerinde yetişen sahabenin uygulamalarından bazı ilkeler var. Biraz da tecrübelerden tabii ki seçtiğim bazı şeyler var. Kıymetli kardeşlerim dört tane pencere açmak istiyorum. Ve bu dört tane pencereye dair de bazı mesajları size vermek istiyorum. Mesajları ben size vereyim altını siz doldurun. Çünkü çok net hayatın içinden ne olursa doğru olur. Ne olursa doğru yaparız noktasında bize ipuçları verecek ilkeler bunlar. Ve bir tarafı da sadece teskin edecek özellikte değil. Her tarafa ait mesajlar söyleyecek öz özellikte. Onun için zaten dört farklı yerden pencere açmak istiyorum. Bir gelinin dünyasından bir pencere açmak istiyorum. Bir damadın dünyasından pencere açmak istiyorum. Bir kaynana... Dünyasından pencere açmak istiyorum. Bir de özel olarak kız annelerinin dünyasından bir pencere açmak istiyorum. Bu dördüncüsünü de özellikle yapmak istiyorum. Çünkü arıza daha işin bidayetinde başlıyor. Onun için dört dünyaya ait de birer pencere açıp oradan bazı ilkeleri size vermek istiyorum. Gelin gelinin dünyasından başlayalım. Bir... Ne diyoruz gelinlere? Kayın babanı ve kayın öz anne ve baba gibi görmeli. Seven sevdiklerinin sevdiğini de sever ilkesini unutmamalısın. Bu en önemli şey ve onun için en başa aldık bunu. Kayın babanı ve kayın valideni öz anne ve baban gibi görmeli seven sevdiklerinin sevdiğini de sever ilkesini unutmamalısın ben kocamı seveceğim hanımı seveceğim ama onların ailesiyle düşmanlık yapacağım böyle bir şey doğru bir şey değil bu meseleyi yanlış anlamak ve sevgiyi gerçek manada anlayamamaktır seven sevdiğinin sevdiğini de sever bu söz bana ait bir söz değil kime ait olduğunu işin sonunda söyleyeceğim 2. Kayınbabana ve kayınvalidene bakma sorumluluğun yok. Geline söylüyoruz. Böyle bir sorumluluk şeriat sana yüklemez. Ama onların eşinin cenneti ya da cehennemi olduğunu unutmamalısın. Senin sorumluluğun yok. Peki kocanın var mı sorumluluğu? Var. Eğer onların cenneti ve onların... Onlara karşı ilgi kocanın eşinin cenneti ve cehennemi olacaksa gerçek manada seven bir insan bu manada başka şeyler düşünemez. Onun için gelin hanımlara buradan çok önemli bir mesaj var. Eğer kocasını gerçek manada seviyorsa... Anne ve babasından koparmaz kocasını. Evlendi artık tamam anne baba unutulacak. Yeni anne baba bulundu zaten. Cici anne cici baba eskiler tamam bitti. Bundan sonra yeni bir hayat böyle bir şey yok. Gerçek manada Allah'tan korkan sadiha bir kadın. Kocasının ailesiyle olan bağını sonuna kadar götürmesi noktasında ona tavsiyede bulunur. Eğer bu manada. Bir sorumluluğunun farkındaysa. 3. kayınbabanın ve kayınvalidenin tecrübe sahibi insanlar olarak bilmeli. O birikimin sana çok önemli katkılar sağlayacağını unutmamalısın. Bu çok önemli bir mesele. Bugün gençlerimizin en fazla da ihmal ettikleri mesele. Tecrübeye inanmıyor gençlerimiz. Her şeyi biliyorlar. Ama bir bilseler onlardan önce yürüyenleri o yolda başlarına neler geldiklerini kendilerinden yaşça büyük olanlara, bilgi itibariyle daha üst düzeyde olan insanlara farklı bir muamelede bulunur, onların o tecrübelerinden istifade ederler. Keşke evlerimiz müsait olsa ben böyle bir şey arzu ediyorum. Her gelinimiz en az iki sene, üç sene Kayınvalidesiyle beraber otursa da hayatı öğrense, keşke bunu yapabilsek bu geleneği bir diriltebilsek tekrardan. Mektep gerçekten kayınbaba kayınvalide mektep o da talebe gelin hanım iki sene üç sene onun yanında ders görüyor, öğreniyor. Annenin yanında öğrenmediğini ihmal ettiği bazı şeyleri kayınvalidenin yanında öğreniyor. Hocam ne diyorsun diyeceksiniz belki de bana ama bu iş böyle bir şey biz tecrübeye inanan bir medeniyetiz. Neden istişare bizim için önemlidir? İstişare ne için yapılır? Meseleye biraz daha vakıf olan bir insandan o manada fikirler almak için. E bu iş içinde en güzel tecrübe alanı kayınvalide ve kayınbaba değil mi? Onların yanından bunlar alınsa ne güzel şeyler olacak ve belki de bazı arızalar işin bidayetinde tamir olacak. Dört, kayınbabanın ve kayınvalidenin yaşlılar olarak evin rahmet kaynağı olduğunu fark etmeli, onların vesilesiyle rızıklarının bereketleneceğini unutmamalısın. Evin yaşlısı o evin rahmetidir. Eğer o eve rızık ulaşıyorsa ve rızıkta bir bereket varsa bil ki o senin şikayet ettiğin huysuz kayınvalideden dolayıdır. O seni çileden çıkarıyor ya sen de Allah için sabrediyorsun ya sana sevap yazdırması ayrı bir de rızkının bereketinin sebebi oluyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bu konudaki sözlerini biliyorsunuz. Bu alanda geline söyleyeceğimiz beşinci ilke de şudur: Kayın babanın ve kayın valide'nin hem dünya hem ahiret yatırımı olduğunu her daim bilmeli. Ne ekersen onu biçeceğini unutmamalısın. Ne yapsan inan ki onu göreceksin. Öyleyse eğer hem bu dünyada hem ahirette böyle bir sebepten dolayı bir gelin nasıl kalkar da kayınvalidesi için kayınbabası için farklı şeyler söyler bu beş tane ilkenin altını siz biraz doldurun gelin meseleye damatın penceresinden de bakalım neden arızalar ortaya çıkıyor en temel sebeplerden bir tanesi damattan yani işin erkek tarafından kaynaklanıyor söylediğim söze ne olur dikkat edin Damatın penceresinden birinci ilke şu evin reisi olduğunu hem hanımına hem annene hissettirmeli bu konuda otorite boşluğu oluşturmamalısın damatın ilk ilkesi bu olmalı evin reisi sensin bunu bil Allah sana bu payayı veriyor. Bunu sen boş bırakırsan eli ever eğer orayı senin annen dolduracak, baban dolduracak. E elin kızı razı olur mu oranın başka tarafı başkası tarafından doldurulmasına? Otoriteyi boş bırakma. Sen orada erkekliğini göster. Orada sen gerçek manada erkek ol ki bir itaat düzlemi oluşsun orada. Ama sen pısırık olursan, zafiyet gösterirsen Başkaları gelir oraya hakim olur ve sen artık evliliğinde saadeti asla elde edemezsin. Birçok evin huzursuzluğu buradan kaynaklanıyor biliyor musunuz? Erkek tam anlamıyla rolünü oynamıyor. Allah ona bir rol biçmiş. Belki bir dahaki ders o rolün biraz içini dolduracağız. Kavvam diye bir ifade kullanmış Kur'an erkek için. Kavvam demek... Bambaşka bir şey orada gerçek manada yaratılışına uygun bir biçimde evin reisi olma adına Allah'ın ona verdiği bir paye. Buna kim ne derse desin bu böyledir ve böyle olmalı. Ama sen onu gerçek manada yapmazsan orada zafiyet gösterdiğin zaman başkalarının eli bulaşacak o işe ve kimin eli bulaşırsa bulaşsın orada arızalar olacak. Damatın penceresinden birinci ilke bu ikincisi. Hanımlar yukarıda zaten ne desem önemli değil bana kıssalarda işlerinde kalsın. Bir şey söyleyeceğim ki bu çok önemli. Kadınların kadınları çok kıskandığını unutmamalı. Ne hanımını annene ne anneni hanımına karşı çok övmemeli ve çok savunmamalısın. Bir daha tekrar ediyorum bunu. Kadınların fıtratı bu. Bu fıtrat meselesidir. Yani bu bir zafiyet falan değil. Kadınların kadınları çok kıskandığını unutmamalı. Ne hanımını annene ne anneni hanımına karşı çok övmemeli ve çok savunmamalısın. Şimdi 25 yaşına kadar anan sana yemek yapmış. Bir gün olsun bizim beyefendi anacığım Allah senden razı olsun ne güzel yemek yapmışsın dememişsin. Daha dün gelmiş hanım bir yemek yapmış ki hiç yilmeyecek gibi. Ama sen yazcılık olsun diye 40 tane teşekkürü dizmişsin. E anne çileden çıkmasın da kim çıksın? Sen onu yapıyorsun. Farkında mısın değil misin bilmiyorum ama sen yapıyorsun. Orada sen bir dengeyi koruyacaksın. O dengeyi koruduğun zaman sıkıntı yok Allah'ın izniyle. Ne hanımının yanında anneni çok çok öv göklere çıkar, ne annenin yanında hanımını, hepsine hakkını ver, itidali elden bırakma, savunmada birbirlerine karşı, birbirlerine karşı övmede onları hepsini olması gereken yerde kullan, olması gereken yerde istihdam et. Üçüncüsü, hanımına anne ve babana karşı hukukunu hatırlatmalı. Onun da bu hukuku kendi anne ve babasına karşı yapmasına zemin hazırlamalısın. Erkek olarak bu yükümlülüğün var. Hanımına benim anne ve babama karşı bir hukukum var. Bak Allah böyle diyor. İhsanı emrediyor. İtaati emrediyor. Allah emrediyor. İster misin benim anne ve babamın yüzünden cehenneme gitmemi? Bunu söyle hanımına. Ama onun da bir annesi ve babası var onu da unutma. Hep deme bana bana bir sana bir bana olsun. Bu iş böyle yürürse itidalli olacak. Öyleyse eğer hukuku hatırlat ama hanımının da annesi ve babası olduğunu unutmadan hareket et. Dördüncüsü hanımının anne ve babana karşı hizmetlerini takdir etmeli. Attığı o adımlarla çok büyük bir yükü omuzladı omuzlarından aldığını. Her daim ona duyurmalısın ama nerede duyuracaksın? Baş başa kaldığın zaman annenin yanında değil onu en başta söyledik zaten. Senin sırtından yükü aldı onun bakma sorumluluğu yok. Ama seni gerçek manada seviyor ya benim kocam cennette bu manada bir mükafata mazhar olsun. Allah katında sorumluluğu olmasın bu manada diye yükü aldı senin sırtından. Sende o yüksenin sırtından omuzlarından onun omuzlarına taşındığı zaman ona karşı takdirini, teşekkürünü cömertçe kullan ve bunu her daim söyle. Her daim an ki ona güç olsun. Marifetler iltifata tabidir. Hiç deyse o manada sen de görevini yapmış olasın. Damatın dünyasından 5. ve son ilke şu. Anne ve babana karşı hanımının hatalarını söylediğin gibi Anne ve babanın hanımına karşı hatalarını da uygun bir uslupla söylemeli ve her daim ad adaleti esas alarak davranmalısın. Bunu da bir daha tekrar edelim. Anne ve babana karşı hanımının hatalarını söylediğin gibi söyleyebilirsin. Hata işlerler söyle güzel bir uslupla. Anne ve babanın hanımına karşı hatalarını da uygun bir uslup ile söylemeli. He ve her daim adaleti esas almalısın benim annem asla hata etmez kesin sen yine bir şeyler yaptın bu adaletsiz bir şey ya da anneye karşı ne istiyorsun bu kadından her zaman her zaman benim hanım asla sana bir şey yapmaz deme meseleyi anla adalet neyi gerektiriyorsa onu yap ve bunu esas olarak ortaya koy ki ailede denge adına bir şey oluşsun ve kimse bu manada mağrur da olmasın, mağdur da olmasın. İki tarafında hakkı, hukuku korunsun. Bu beş tane maddenin de altını dolduracağınızı umuyorum, size havale ediyorum. Gelelim zor meselelerden bir tanesine. Kaynanalar penceresinden bakalım, kaynanaların dünyasından meseleyi açalım ve orada da beş tane ilkeyi Yine size emanet edeyim. En başta da beni dinleyen tabii ki hanımlara emanet edeyim. Şu anda kaynana olan ya da kaynana olma adına adımlar atacak olanlara emanet edeyim. 1. Gelinini öz kızın gibi bilmeli. 2 de bir el kızı ne olacak? Gelip oğlumu elimden aldın. Sana ne biçim bir koca verdim dememelisin. O ne biçim kocaysa bu da ne biçim gelin. Senin nazarında oğlun öyle. Onun anasının nazarında da kızı öyle. Öyleyse eğer el kızıdır yok şudur budur bunları söyleme. Bunlar cahil insanın sözüdür. O sevindiğin zaman sevdiğin zaman övdüğün cümleler var ya. O cümleler hep olsun dilinde. Onları söyle ki o ilişki sağlıklı bir biçimde yürüsün. İki. Gelinine annelik yapmalı, kusurlar bulmaya çalışmamalı. İki de bir nerede o eski gelinler? Biz kaynanamıza şöyleydik, böyleydik dememeliz. Ah keşke bir film olsa yani böyle bir kameraya kayıt almış olsa senin de gelinlik halini izlesek. Kim bilir neler yapmışsın. Şimdi öyle konuşuyorsun. Ama öyle olmadığını hepimiz de biliyoruz. İnsanız, kusurlarımız da var, eksiklerimiz de var. İki de bir eskiyi hatırlatıp da o manada o kızcağızı mahkum etme. Onun da bir onuru var, onu çiğnetme. İşte nerede eski gelinler, nerede şu biz böyle yapardık, şöyle yapardık o eskide kaldı. Şimdi böyle buradaki hukuku koruma adına gayret içer içerisinde ol. Üç başkalarının gelinin hakkında dedikodu yapmasına fırsat vermemeli sen de başkalarına gelinini çekiştirmemeli de bir falancanın gelini şöyle yapmış böyle yapmış dememelisin bu da o hukuku zedeleyen bir şey dört oğlunu gelinine karşı kışkırtmamalı en ufak bir meseleyi büyütmemeli. iki de bir ah oğlum vah oğlum diyerek dikkatleri üzerine çekip ortalığı velveleye vermemelisin. Bu manada da bir şeyler söylenir ama ben size havale ettim zaten. Beşincisi gelinini hizmetçin olarak görmemeli. Onun da bir şerefi olduğunu unutmamalı yapabileceğin basit işleri bile ikide bir gelin gelin deyip başının etini yememelisin Allah sana da vermiş sağlık gidip mutfaktan suyunu alabilirsin niye ille de bunu eziyet ediyorsun orada hatırla peygamber sana dedi ne dedi devenin üstünde olsan elinden kamçın düşse İndir deveni çöktür ve kamçını kendin al dedi. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam illa deyip bir istisna edatıyla gelin kaynana için bu hadis geçerli değil dedi mi? Orada da hukuku genel olarak söyledi. E sen, sana Allah vermiş sağlığı niye sen o sağlığını şükrünü eda etme adına kullanmıyorsun da gelen kızcağızı hizmetçi görüyorsun her işini ona yaptırma adına gayrete giriyorsun da kendi ayağına bu manada kurşun sıkıyorsun. Burada söylenenleri iyice anlamalı ve sallallahu aleyhi ve sellemin hukukun tamamına ait söylediği sözleri gelin kaynana arasındaki hukuk içinde geçerli olduğunu unutmamalısın. Aziz kardeşlerim biraz belki teknik bir ders oldu ama ne yapayım bunlar da lazım ara ara. Beş madde de kız anneleri için söyleyeceğim. Bu da çok önemli. Bu da ihmal edildiği için bazı sıkıntılar yaşanıyor. Burada da yine sünnet adına ihlal edilen ve dikkate alınmayan bazı maddeler var. Onu da nazarınıza vereceğim. Şimdi belki hocanın kızı yok onun için rahat rahat konuşuyor diyebilirsiniz ama ben öyle bir meseleden değil mesele hakkı niyeti neyse onu söyleme adına bazı şeyleri size yansıtmaya çalışıyorum. Kız annelerine de beş ilke. Bir... Ben yaşamadım sen yaşa deme. Zorluklara alıştır ki beklentileri itidal üzere olsun. En ciddi sıkıntıyı bu alanda yaşıyoruz biliyor musunuz? Ben yaşamadım kızım yaşasın. Ben görmedim kızım görsün. Ben tatmadım kızım tatsın. Beklentiler o biçim yüksek. E, evleniyor kızcağız. Beklentileri karşılamayan bir koca. Sıkıntılar başlıyor. E, yok ki böyle bir şey. Senin hayatın çok iyi olabilir, kızının imtihanı olabilir. Allah kızına farklı bir imtihan verebilir. Senin dünyanda hayal edemediğin nice şeylere kızın erişebilir. Ma malikül mülk Allah'tır, alır, verir, imtihan farklı alanlardan gelir, farklı olur ne olursa olsun. Sen bu manada kızına evliliğin bir imtihan ve ibadet olduğunu söylemelisin bir kız annesi olarak. Ve onu hayal dünyasında değil gerçekte yetiştirmelisin. İşin zorluğunu bilerek yetiştirmelisin ki eğer o zorlukla karşılaşırsa hazırlıklı olsun, zorlukla karşılaşmasa ikram üstüne ikram olsun. Onun için en baştaki ilke bu. İkincisi kendini ezdirme, diri ol, deme, itaati telkin etki, saadeti yanlış yerlerde aramazsın. Bu manada da problemlerimiz var değil mi? Önceleri öyle bir yetiştirme tarzı var ki sanki gelin gittiği zaman bir maç ya da boks randına çıkacak. Onun için iyi gitmeli. Aman kızım ilk günden kendini ezdirme gardını iyi al şöyle davran böyle davran. O sana şunu derse sen de ona şunu de. Sen sakın kendini ezdirme ilk günlerde ipi kaptırırsan bir daha alamazsın. Bir sürü şeyler söyleniyor. E böyle bir telkinle giden kız ne yapacak? Oradan masumane bir talep bile gelse buradan karşılık gelecek. Çünkü öyle yetişmiş öyle bir telkinle gelmiş bir kere dolduruşla gelmiş. Ama kız babası kız annesi bu işin itaat üzere olduğunu söylerse bir dahaki dersimizin konusu odur zaten kavvam demek onu söyleyeceğiz. İtaat meselesini belki bugün birileri hayatımızdan söküp atmaya çalışıyor ama aile için olmazsa olmaz bir kavram olarak karşımızda duruyor. İtaat meselesini anlatarak ve bu konuda bir eğitime tabi tutarak kızlarımız kendi evlilikleri üzerine yürüseler Allah'ın izniyle bazı şeyler çok daha farklı olacak. Üçüncüsü sana ne yaptı nasıl davrandı deme kız annesine diyoruz. Sana ne yaptı nasıl davrandı deme sırları ifşa etme ki tedaviye imkan kalsın eğer sen Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu konudaki tavrını bilseydin eğer sen sahabenin sertacı olan Hazreti Ebu Bekir'in bu konudaki tavrını bilseydin kızın geldi senin yanına kocasını şikayet edecek aman kızım sus aman sus kendi sıkıntınıza beni ortak etmeyin derdin. Eğer sen bunu bilmezsen deşersin. Hele söyle bakayım ne oldu? Ne söylediler? Ne yaptılar diye deşersin. Bir şeyde ikrar edildi mi onun tedavisi zorlaşır. Sır olarak insanın içinde kalınca tedavi kolaydır. Ama deşildiği zaman tedavi zordur. Onun için sen kız annesi olarak deşmesen onu kendi halinde bıraksan, bugün kötü yarın iyi desen ve belli bir zamana yaysan ve bu konuda kızına daha farklı bir biçimde telkinde bulunsan Allah'ın izniyle o manada da çok farklı şeyler ortaya çıkacak. Dördüncüsü sen de ona şöyle yap böyle davran deme. Güzellikleri nazara ver ki hissiyata kurban olmayasın. Kız geldi ağladı sana derdini anlattı annesi olarak. Sen ne yapacaksın? Hemen başladın işte ona ders vermeye. Öyle değil. Kızım hatırla bak geçen de kocan sana şöyle davranmıştı. Bak geçen de sana şöyle iyi yapmıştı. iyilikleri nazara ver. Çünkü bizim derdimiz o aileyi korumak, o aileyi yıkmama adına gayret içerisinde olmak, huzursuzluğu o ailenin, o hanenin içerisine sokmamak. Eğer bu konuda biz gerekli önlemleri alsak ve böyle davransak Allah'ın izniyle bazı şeyler bugün eriştiği noktadan çok daha farklı bir noktaya varacak. Beşincisi bugün sen bana gel yarın ben sana geleyim deme. Kendine değil evine alıştırt ki sorumluluklarını unutturmayasın. Her gün kız babanın evinde. Babanın evinde yetmiyor bir de telefon elinden düşmüyor. E bu kızın bir evi var bir de sorumlulukları var. Ne olacak bunlar? Bu konuda sen anne olarak onu söylemelisin. Onunla arandaki hukukunu kendi evindeki saadetini ayarlayacak bir biçimde yapmalısın ki bazı şeyler çok daha güzel olsun. Allah şu ilkeleri anlayabilecek, kavrayabilecek, bir şekliyle hayatlarımıza taşıyabilecek imkanları bizlere nasip eylesin. Gelinimize, kaynanamıza, damatımıza, kızımıza, hepsi, hepimize bu ufukları versin inşallah. Örnekler var bu konuda. Mesela isterim biraz bunu sizin araştırmanızı. Ben hepsini anlatacak değilim. Başka konularım var çünkü biraz hızlanmak durumundayım. Damat olarak sallallahu aleyhi ve sellemi, kayınbaba olarak Hazreti Ebu Bekir'i, Kayınvalide olarak da Ayşe anamızın anası olan Ümmü Rümanı bu nazarla okumanızı isterim. Size bir ipucu veriyorum. Damat olarak Zubeyir bin Avvamı, kayınbaba olarak Hazreti Abu Bekiri, kayınvalide olarak da Kote ile Binti Abdul Uzayı okumanızı isterim. Çok güzel rivayetler var bu konuda. Biz bazen bu nazarla bakmadığımız için görmüyoruz. Gelin olarak Esma binti Ebu Bekir'i, kayınvalide olarak da Safiye binti Abdülmuttalibi, Efendimizin halası Safiye'yi, Safiye'nin gelini Esma anamız, Esma validemiz Esma bint Ebu Bekir, Zübeyir bin Avvam'ın hanımı olarak Hazreti Safiye'nin gelini bu, bu nazarla okumanızı isterim. Bir örnek daha söyleyeyim size çoktur bu konuda o ilişkileri tespit ettiğiniz zaman ilginç bağlar göreceksiniz. Belki biz hiç öyle bir çaprazlama okumamışız ama bize öyle bir imkan sunacak. Gelin olarak Zeynep binti Ali, Ali'yi Hz Ali'nin kızı Zeynep'i kaynana kayınvalidi olarak da Esma binti Ümeysi. Hele bir okuyun bakın ne güzel şeyler göreceksiniz. Abdullah İbni Cafer'in eşidir Zeynep. Kayınvalidesi ise Esma bint Ümeys'tir. Hazreti Cafer Mute'de şehit olduktan sonra o hukuk devam etmiştir. O hukuku nasıl devam ettirdiklerini bir görün. Bir örnek vereyim ama size vermezsem olmaz size. O örneği de en güzel damattan vereyim size. En güzel damat kim? Sallallahu aleyhi ve sellem. En güzel gelinden vereyim size. O gelin kim? Hazreti Hatice anamız. Anamızla Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın evleneceği anlara ait şöyle bir tablo aktarılıyor. Hatice anamız o düğün hazırlıklarına girişildiği bir gün Efendimiz onun yanına gelince Efendimiz'e şunu söylüyor. Efendimiz 25 yaşında nübüvvet yok ortada dikkat buyurun. Diyor ki ey amcamın oğlu öyle hitap eder bazen Hatice anamız. Ey amcamın oğlu. Sen de yetimsin, ben de yetimim. İstiyorum ki düğünümüzde bir anne olsun. Eğer müsaade edersen süt annen Halime Es saadiyeyi düğünümüze çağıralım. Hatice anamız diyor bunu. Allah Rasul Aleyhisselatü Vesselam öyle bir duygulanıyor ki tamam diyor. Haberci gönderiliyor. Halime anamız geliyor beni saat yurdundan. Düğünün şeref misafiridir Hatice annemiz öyle bir ilgilenir ki onunla o biçim Ve sonrasında şuna ısrar eder ne olur annedir yanımızda kal ve gitme Gideceğim der i̇bn Sattan şimdi aktarıyorum size Gideceğim diye ikna ısrar edince Hatice anamız dedi ki Kendi insiyatifinden ve kendi malından Hiç değilse şu hediyelerimi kabul et Kırk tane koyun bir tane deve kocasının süt annesine hediye etti Hazreti Hatice. Neden sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir hanımı için değil de Hatice anamız için şunu söyledi. Vallahi ben onun sevgisiyle rızıklandırıldım. Böyle bir cümle duydunuz mu? Ama bunu söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sen gelin olarak hanım olarak kocanın ailesine karşı böyle davranırsan işte karşılığı da bu olacak karşılığı da o sevgi alemlere alemlerin diline destan olarak düşecek bir sevgi olacak Allah bizim de sevgilerimizi böyle kaliteleştirsin kalitesini arttırsın inşallah kıymetli kardeşlerim söz çok ama zaman kifayet etmiyor iki tane de bu söylediklerimin hepsinin üzerinde muhasebesini yapacağınız, yapacağımız, üzerinde biraz durup düşüneceğimiz, nerede sıkıntı yapıyoruz, nerede bir şeyleri aksatıyoruz noktasında kendimizi sorguya çekeceğimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kutlu sözünü size emanet etmek istiyorum. Dört dünyadan beşer tane pencere açtık ve onları söyledim size, onlar duruyor sizde. Yazamayan yaz, yazmakta zorlanan kardeşlerimiz arkadaşlarımız koyar bunları vakfın sitesine oradan alır bakarsınız. Ama bu iki tane hadis de bu beşer ilkenin karşısında dursun. Muhasebeyi ve bu manadaki tahlili bunlar üzerinden yapın. Bakın Efendimiz aleyhissalatü vesselam işin ta neresine dikkat çekiyor. Biz neyi ihmal ediyoruz da bunlar hayatımızda? farklı bir biçimde hastalık olarak ortaya çıkıyor neyi yaparsak tedavi ederiz ve bunları sıkıntı olarak ortadan kaldırırız buna ait bize ipuçları veriyor Tirmizi bu hadisi bize naklediyor bir babında 63 numaralı hadis hadisi bize nakleden de Allah Resulü aleyh, aleyhissalatü vesselamın Ümmetin sır küpü olarak atadığı Huzeyfetü'l-Yemani Allah kendisinden ebeden razı olsun çok büyük bir sahabidir. Onun naklettiği bir hadis ne diyor biliyor musunuz Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Hiçbiriniz ben insanlarla beraberim eğer insanlar iyilik yaparsa ben de iyilik yaparım kötü davranırlarsa ben de kötü davranırım diyen şahsiyetsiz kimselerden olmasın dikkat buyurun hiçbiriniz ben insanlarla beraberim yani millet nasılsa ben de öyleyim ben uydum kalabalığa diyerek eğer insanlar iyilik yaparsa ben de iyilik yaparım Kötülük davranırsa kötü davranırlarsa ben de kötü davranırım diyen Efendimiz öyle söylüyor. Şahsiyetsiz insanlar gibi olmayın. Böyle yapan adam peygamberin dilinde şahsiyetsiz insandır. Sözün devamı aksine insanlar iyilik yaparlarsa iyilik yapmak kötü davranırlarsa haksızlık etmemek için nefsinizi terbiye edin. Gelinsin kaynanasın kayınvalidesin kaynatasın damasın, neysen nesin bu sözü al ve bir muhasebe yap. Benim kaynanam öyle birisi ki diyorlar ya hani kaynana kaynar kazana atmalı şöyle yapmalı böyle atmalı tam ona uyacak biri. E sen de ona karşı kötü mü davranacaksın eğer öyleyse bak karşılık bu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu söylüyor. Karşı taraftan kötülük görmek senin kötülük yapman için meşruiyet değildir. Bunu söyleyemezsin. O bana iyi davranmadığı için ben ona öyle davrandım. Eğer o bana baba gibi davransaydı ben evlat olurdum. O bana anne olsaydı ben evlat olurdum diyemezsin. Hakkın yok bunu demeye. Ne olursa olsun senin tavrın maruf üzere olmalı eğer olur ki bu manada olmazsa hiç değilse nefsini terbiye edirip edip adaletsizlik yapmayasın yapmamalısın birinci hadisimiz bu İkinci hadisi Hazreti Ali ile Afrika'nın fatihi olan Ukbe İbni Amr farklı yerlerde bize rivayet ediyorlar az bir şey farklı ben iki rivayeti beraberce bir cümle halinde söyleyeceğim size Sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır ki seninle ilgisini kesenden sen ilgini kesme sana vermeyene sen ver sana kötülük edeni sen bağışla bir daha söylüyorum seninle ilgisini kesenden sen ilgini kesme sana vermeyene sen ver sana kötülük edeni sen bağışla eğer böyle yaparsan o kurban olduğun, kurban olacağımız Muhammedi ahlak sallallahu aleyhi ve sellem, o muhteşem ahlak, o Kur'an'i ahlak hepimizin ahlakı olacak. Aziz kardeşlerim, şeytanı memnun edecek en önemli amel bir evi bir haneyi yıkmak, o eve o haneye huzursuzluk sokmaktır. Bazen bunu gelinin eliyle yapar, bazen bunu damadın eliyle yapar. Bazen bunu kayınvalidenin eliyle yapar bazen bunu kaynatanın eliyle yapar. Bazen de hasetçilerin farklı yerlerden gelen insanların eliyle vesileleriyle yapar. Sen işin sorumlusu olarak bu manada gerekli tedbiri alır kapıları kapatırsan inşallah evindeki saadeti hayatının tamamına yayarsın. Rabbim bunu bize nasip etsin ve bu manada şeytana malzeme evlerimizden vermesin. Evlerimizi, hanelerimizi, kızlarımızı, gelinlerimizi, erkeklerimizi muhafaza etsin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.